İsa aleyhisselam da, eğer onları azap edersen, kesinlikle onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen kesinlikle sen aziz ve hakimsin. Maide 5 suresi 118 demişti. Ey Ömer, senin durumunda Nuh'un aleyhisselam ve Musa'nın aleyhisselam durumuna benziyor. Mu aleyhisselam, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiçbir fert dahi bırakma. Nuh 71 suresi 26 demişti.